Argwani Istanbul I am a Cinema salon sohbetler Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenayan. Merhaba, ben Cüneyt Cebenayan. 94.9 Açık Radyo'da Erguani İstinbot programında konuğum Buket Cengiz'le Teo Angelooulos'un sınır üçlemesine konu alacağız. Evet, bu sefer tek film değil. Çünkü bu bir üçleme olduğu için üçünden de söz etmek gerektiğini <Gülüyor> Düşündük. Ee, öncelikle Buket hoş geldin. Hoş bulduk seni. Çok... Benim bir şeyim var, yalnız bir eksiğim var maalesef. Ee, filmleri ben muhakkak seyrederek geliyorum. Fakat işlemenin e, ilk ayağı olan Leylin geciken, Leylin geciken adamı e, bulamadım ve seyredemedim. Ee, diğer iki filmi tekrar seyrettim. Onun için o konular o konuda pek bir şey söyleyip. Ben en azından bir şey söylemeyeceğim ama e, bu klipten söylemesini istiyorum. Çünkü hakikaten e, program başlamadan önce konuştuk. Türkiye'yi en çok ilgilendiren film de aslında o. Çünkü Türkiye sınırı söz konusu. E, her zamanki şeyi de söyleyeyim. işte Filmlerin sonlarını vesaire biz e, söylemekten kaçınmıyoruz. Çünkü filmi dinleyicilerimizin seyrettiğini varsayıyoruz. E, fakat yakın ...bir geçmişte seyretmemiş olabileceklerini de düşünerek... ...biraz özetlemeye de çalışıyoruz... ...anlatılabilen filmleri de ...bazıları pek özetlenebilen filmler olmuyorlar... Ee, ...bir başlayalım tamam. istersen şeyden... ...tamam... E, ilk, ...ya da istersen bir Angelo Pulos... de çizebiliriz... ...tamam yani... ...bence filmlerden başlayarak... Yani, ...Angelo Pulos'un evet, özelliklerini <gülüyor> de... <gülüyor> ...evet çünkü <gülüyor> yani... ...Angelo Pulos'a genel olarak girersek çıkamayız bence... Okay. E bir de hani dönemsel olarak da hani çok e, farklı zamanlarda farklı işleri... Evet Evet. E, şimdi Leyla'nın geciken adımı İngilizcesi de söylüyor ve başlangıçta neden seninle hani geciken miydi, havada kalan adım mıydı hmm, hmm. falan hani... ondan da bahsetmiş olalım. Şimdi e, bu suspended step of the Stork ...1991 tarihli film, Sınır demesinin ilk filmi. Şimdi ne oluyor? İşte evet, Leylin havada kalan adımı olarak da çevrilebilir. Leylin geciken adımı olarak da çevrilebilir. E şimdi filmde Leyla'yı yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neden o zaman bu filmin ismi? Leylin geciken adımı. E, ben filmi seyrederken gerçekten bu sorunun cevabını merak ediyordum. Ve daha sonra işte filmle ilgili okurken hemen öğrendim ben bunu. Şimdi e, filmin sonunda... Ee, sınırda duruyorlar evet. ve işte yanında işte, hani askerle işte gazeteci, ve işte şey diyor hani şu anda ayağım bir ayağını kaldırıyor sınırda sınır çizgisi. Şimdi bir ayağı sınırın iç tarafında Yunanistan tarafında bir ayağı Türkiye tarafında. Şimdi diyor ben diyor bu bu adımı atarsam başka bir yerdeyim. Bu sınırın başka bir tarafındayım. Peki o zaman sınırlar ne derdir? Ee, ...ve işte burada bir leylek gibi görünüyor... ...sanki bir ayağını kaldırmış... ...bir leylek gibi gör görünüyor... ...ve hani leylek o adımı atmıyor... <gülüyor> ...leyleğin geciken havada kalan adımı bu... Buradan geliyor... Evet, hı. evet zaten filmin genel... ...genel e, iklimi çok sembolik... Hı. ...ve bu, bu isim de... E, ...çok oturuyor... ...filmin o genel sembolik havasına, atmosferine... ...çok oturuyor... ...sınır üçlemesi... ...coğrafi, kişisel ve tarihi sınırlarla... ...ilgili bir film... E, bir, ...bir üçleme... Ee, sınırlar ayrı düşmüş bölünmüş halklar aynı zamanda iletişimin sınırları kişisel sınırlar vesaire bunlar filmin e, temel filmlerin temel temaları şimdi tabii ki hani 1991 yılı hani e, Doğu Avrupa'da çok zorlu zamanlar evet 89'da zaten Sovyetler Birliği evet. göçmüştü evet evet ve arkasına zaten daha sonra mesela 90 bir sonra konuşacağımız 95'teki Ulus'un Bakışı filminde hani artık e, işte Doğu Avrupa halklarından bir dolu mütteci, yasal yasadışı vesaire gelen hani artık Yunanistan'ın demografisini değiştirmiş durumdalar. Ama mesela biz o değişmiş demografinin e, işte bir üyesi olan o Alman e, Arnavut çocuğu ise bir sonraki filmde hı hı. sonsuzlukla bir günde görüyoruz. falan İşte yani hani e, tarihle çok ilişkili bir insan olduğu için. ...yönetmenimiz... E, ...o tarihi özümsüyor ve genel olarak... Hani ...bir sonraki filmde de... ...net bir şekilde bize hissettiriyor. Zaten söylüyor, ben diyor, hani bugün anlamak için... ...tarihe bakıyorum. Hem bugün ile çok ilişkili, hem geçmişle ...çok ilişkili. Şimdi bu filmde aslında yine... E, ...bir önceki Puslu Manzaralar... ...filmindeki... ...çocuğun sorduğu e, sorudan... ...başlıyor, oradan devam ediyor. What are borders diyor orada da çocuk, sınırlar... Hı hı. ...nelerdir diyor... O filmin, o filmde yer alan bu sorunun bittiği yerden, bu film yeni filmimiz başlıyor dedik. Ve bunun tema sorusu ise evimize ulaşana kadar kaç sınır geçmemiz gerekir? Bu filmde ne görüyoruz? Alexander isminde bir gazeteci var. Bu gazeteci Yunanistan Türkiye sınırında bir haber yapmak için bulunuyor. Ve orada yıllar önce... Yağmur'dan önceki müziği duymak için sessiz kalınması gereken anlar vardır deyip parlamentodaki konuşmasında beklenen çok merakla beklenen konuşmasında sadece bu cümleyi söyleyip ortadan kaybolan ve sıra kadem basan bir daha haber alınamayan bir politikacı var. Ve bu, bu kişiye benzeyen bir mülteci görüyor orada hı hı. Alexander. ...ve düşünüyor yani bu adam hani aslında böyle <gülüyor> hani tebdili kıyafet... ...burada bu, bu mülteci kampına mı yaşıyor farklı bir varoluş biçimi olarak... ...hani her şeyi reddettiği yerde. Hı hı. Ondan sonra bu işin peşine düşüyor. Bu, bu kişi de Marşo ile ile oynuyor. O politikacı olduğunu düşündüğü kişiyi. Sonra işte Jean Moreau ile buluşuyor e, politikacının karısıyla. E, işte onu götürüyor oraya falan. İşte o mu değil mi... İşte zaten biz seyirci olarak bekliyoruz acaba o mu çıkacak falan. Aslında hani o, o değil diyor kadın. Hani buluşuyorlar ve o değil diyor. Zaten adamın bir de kızı var. Hani o da çok güzel. Şimdi biz düşünüyoruz acaba gerçek kızı değildi. Hani orada onun evlat edilmiş falan. Biz seyirci olarak merak halindeyiz. Ama o değil diyor. Ama hani yine de çok o kadar da emin olamıyor aslında. Gerçekten mi o değil falan. Hani... Hı hı. Hani ...birazcık da aslında muğlak kalıyor. Biraz evet. dopel genger hikayelerine <gülüyor> benziyor? Bu son zamanlarda çok karşımıza çıktı. Yani evet öyle de Hı. bakılabilir tabii ki. Ya da yani gerçekten hani... ...belki artık o hani sınırlar, iletişim, sınırlar vesaire ya... ...artık onların arasındaki iletişim o kadar imkansız bir noktaya geldi ki... ...artık birbirlerini tanıyamıyorlar. Oysa da o değil sanıyor falan filan Hı -hı. gibi hep sorular havada kalıyor. Yani hani ben kişisel olarak onun olmadığını düşünüyorum... Ee, ve o kızın gerçekten onun kızı olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha, yani birazcık daha hani e, aldığımız mesajlar o yönde bence. Hı hı. Ama hani farklı bir okumaya da açık <gülüyor> olabilir. Ee, evet yani şu, filmin politik bir arka planı var. Ee, sonuçta bir, bir sınırda hı hı. Hani, esasen geçiyor. Ee, ama çok egzistensiyel, yani çok varoluşsal sorularla, sorunlarla uğraşan bir film. Ve işte o, o poetik, leylek imgesinin ...arkasından bütün bu sorular... ...geliyor peş peşe ve bir, bir... ...yani neredeyse işte... ...bir yüzyılın sonlarındaki o... ...hani acıyı, işte o karmaşayı vesaireyi... Hı hı. Yani o ...atmosferiyle her şeyle veriyor... ...yani yine hemen hemen tüm... ne olduğu gibi hani bir yanıyla... efsane bir yanıyla şiire dayanan... Hı hı. ...ve yine hani Antonioni'nin... Fellini'nin e, işte... E, ...Çekgen'in dalgasının... ...hani etkilerini yine gördüğümüz... Hı hı. E, bir, ...bir film bu da... ...işte yani... Aşkın da sınırları... ...işte varoluşun da sınırları... ...bütün bunlar var... Yani, Türkiye'de izleyici için ayrı bir yeri var... ...bence bu filmin... ...çünkü <gülüyor> filmin çok vurucu bir anında... ...çok vurucu bir yerinde... E, ...yani PKK'lı olduklarını... ...düşündüğüm... E, ...mülteciler kampta... Hı hı. E, ...bir sorun var... Sınır ...Türkiye Yunanistan sınırı... ...Türkiye Yunanistan sınırı evet... ...kampta kalıyorlar... E, ...farklı ülkelerden başka mülteciler de var... ...ve... Orada iki üç tane... yani tabii çok çok hani biliriz yani Angelpoz'un filmlerinde hani gri ...bu çok vardır, pusludur... ortam falan. Onun artık hani çok Va vazgeçilmez hatası. şey. Yani, evet yani. evet siz, evet siz, evet, evet evet kesinlikle. Ve artık onun bence hani en en belirgin olduğu filmlerden birisi. Hani öyle bir atmosferin, o kasveti içinizde hissettiğiniz orada o sınır bölümünde hani o böyle aradalık da halinde yaşamaya çalışan insanlar zaten bir kampta olan hani kendi... bütün bu yüklerin ama. ...içinde orada sizi ayakta tutabilecek ne vardır, dayanışma vardır değil mi? Hani aynı yolda işte yola çıkmışsınız, mültecisiniz orada. Ve işte o, o işte pekala olduğunu düşündüğümüz o Kürt mütecilerden bir tanesi... ...diğerleri tarafından dışlanıyor, belli ki konuşmuyorlar onunla, o yalnız başına oturuyor. Diğer masada diğerleri, en sonunda dayanamıyor böyle ama gerçekten böyle bir hezayan halinde başlıyor. Ben diyor sizi diyor buraya getirdim diyor. Ondan sonra işte daha düne kadar diyor hani burada size şeyinizi, her şeyinizi kurmanıza yardım ettim. Ne oldu ne oldu? Biz anlıyoruz ki bunun. Yani sonra en sonunda bağırıyor. Bağırıyor ben muhbir değilim diye. Bağırıyor. Çıldırıyor yani. Bunu, bunu anlıyoruz yani. Onun hani işte işbirlikçi olduğuna dair bir, bir şüpheleri var bu insanların. Hatta eminler de onu dışlamışlar. Ve en sonunda alıyor o çay içtikleri var. Daha çark diye kırıp o, o, o canla kendini kesiyor orada. İşte kan diye bağırıyor. Yani tabii ki bizim bunu bizim Türkiye izleyici olarak orada hissettiğimiz zaten çok daha başka. Ondan sonra ve daha sonraki sayesinde filmin adamın asılmış cesedini buluyoruz. Yani %99.99 yani intihar etmiş orada. Ve oradaki Kürt kadınlar orada bir ağıt yakıyorlar ve bunu hani bayağı bir uzun izliyoruz filmde. Yani mesela Angiopoulos'un onu orada çünkü hani antropolojik malzemeden zaten çok yararlanabilen birisi ya. Hani orada o Kürt kadınların o ağıtını... ...o veriş biçimi vesaire, yani bilmiyorum bizim için, bizim ülkemizde. yani Türkiye, bu coğrafyada özellikle de hele, hele ki de daha da hani... ...Kürt coğrafyasında yaşayan izleyici için çok daha başka yani o, fi o filmin mesela o, o sahneleri... ...hani benim kafamda başka bir yerdedir yani kalbimde. Hı hı, çok hı. Etkiley etkileyici gelmiştir bana. Şimdi bu, bu yani öylece bu filmin sonuna ya, ya gelmiş olalım bence çünkü tamam, tamam. <gülüyor> daha yolumuzum, evet. evet, her zaman geri dönme şansımız var. Ee, tamam, ee, bize Ulis'in evet. e... bakışı diye geldi. Aslında evet. Odysseus deriz biz. Ulys demeyiz. Evet. Filmin zaten orijinal adında da Odysseus geçiyor. Ulys geçmiyor. O evet. Ulys hani. Ulys'is aslında latincedeki La değil adı. Değil mi? Evet. evet. Yani mesela James Joyce da Ulys. Evet. Ulys'is olarak yazmıştı. Aslında bize bizim bunu Odysseus'un bakışı <gülüyor> almamız gerekirdi evet, bence. Evet. Çünkü de. biz Ulys demiyoruz ama evet. Türkçe'ye böyle geçti. Evet. Böyle geçti. Çok doğru. Odysseus'ın ııı e ...yani işte bizim Türk, Türkiye'de de yine hani can yığınlarından çıkmış Odysseus'a uh, epinde işte anlatılan işte Kartaca şey İtaka kralı Odisus'un e, hikayesinin hani çok ...serbest bir uyarlaması gibi düşünebiliriz filmi. Tabii burada da bir Odysseus yok aslında. <gülüyor> yani <gülüyor> Leylek olduğu gibi. Leylek. Evet, evet ama hani buradaki e, A karakterimiz hani Odesis gibi işte hani bir dönüş yaşıyor bir yolculuk evet. içinde. Evet. Burada da başlangıçta Plato'dan bir alıntıyla başlıyor film. Ee, yani eğer diyor hani ruh öğrenmek istiyorsa işte yine ruha bakacaktır içe işte bakacaktır. Ha, ruh evet ruh kendisini anlamak için ruha bakmamız gerekiyor. Ruhun içine bakıyorlar şey evet. değil mi? Evet Platon. Ve yani bu da yine işte aslında hani çok farklı iki damardan beslenen bir film bir tarafta hani Homer'in epik. ...bakış açısı, bir taraftaysa... ...Platon'un hani felsefi sorgulama... Hı -hı. ...şüphe, işte düşünme... ...tefekkür, hani bu iki... ...farklı damarı hani bir araya getiren... Hı -hı. ...bir film aslında, Orisin bakışı... Hı -hı. ...yine çok katmanlı... ...yine çok sembolik... ...tabii ki burada hani o bakış, hani... ...Gaze diye İngilizce'deki... Hı -hı. Şey, ...yani... ...hani sinemasal bir bakışı da anlatıyor... ...işte başka ruhları öğrenmek için o bakışı da anlatıyor... ...birbirimize bakışı da... ...anlatıyor... ...hani yani... Çok fazla şey var bu bakışta aslında. Evet, A bu sefer iki filmde Alexander kahramanın adı. Bu filmde sadece A. A olarak geçiyor. Evet. Hani birazcık burada Kafka göndermesi de var aslında. Evet değil mi? A nokta. Evet evet, Kesinlikle tabii. var. Bir yandan da Angelo Angelopoulos'a da gönderme var. Tabii tabii tabii. tabii, tabii. <gülüyor> Frans Kafka'nın şey e, Ka Ka da davadaki <gülüyor> kahramanını da belki gönderme var evet, değil mi? Evet yani, orada A olarak geçmiş gibi. Hani bu anlamda zaten o existansiyel boyutunda yine hissettiriyor. Yani hep, hep çok sembolik zaten evet. her şey. İşte Manakya kardeşlerin çektiği belgeselleri arıyor. Doğru. Bu da evet. aslında çok güncel olarak da çok anlamlı bizim Tabii. konjonktürün Türkiye konjonktürü için. Çünkü biz Türkiye sinemasının 100. yılını evet. kutluyoruz. Evet. Ee, ve bunun içinde işte 1914'te e, Fuat Uzkınay'ın çektiği söylenen galiba değil mi? Ortak <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> Aya Stefanos kilisesinin yıkımı filmini, evet, evet, şey evet. alıyoruz, çıkış noktası alıyoruz. Evet. Tabii 1914 henüz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmuş olduğu yıl değil. Evet. Dolayısıyla Osmanlı'yı ele alıyorsak Osmanlı'da çekilen ilk filmde Fuat Uzgunayin çektiği. Film değil. Manaki evet. Kardeşler var daha önce. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> yani e, Türk sinemasının mı, Türk'ün sinemasının mı tabii. sorusu aslında tabii, gündeme tabii. gelmesi gereken Ya da bu coğrafyadanın, evet. Evet, yani niye Manaki <gülüyor> Kardeşleri başlangıç noktası almıyoruz da Fuat Ustkınay'ı alıyoruz. Evet, çok güzel. Belki şey olabilir, hani bunun bir geçerlilik nedeni... ...bugünün Türkiye'sinin sınırları içinde çekilen ilk film olabilir mi diye... Belki öyle bir e, mantığı olabilir. olabilir. Türk Doğru. sinemasının 100. yılı mantığının. Evet. Belki öyledir ama... E, Film içinde yine Manaki Kardeşler'in bütün Osmanlı coğrafyasını gezdikleri <gülüyor> ve film çektikleri söyleniyor. Onun için ondan da oldukça şüpheliyim. Doğru. Yani bu da bir evet, Türk sinemasının yüzüncü yılını kutlarken... <gülüyor> ...aslında bunun çok tartışmalı bir yüzüncü yıl olduğuna dair de bir şey söylemen evet, gerekiyor. Yani. Kesinlikle o konuda herhalde yazılıp çizilecektir bir hali yakın zamanda vardır da. Yani birileri <gülüyor> çiziyor yazıyor ama çok, <gülüyor> çok etkilemiyor. <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> şey, aslında zaten hani o, şimdi bu 95 tarihli bir film... O, o zaman da Yunanistan'ın aslında sinemasının yüzüncü yılına denk geliyor gibi yanlış hatırlamıyorsam. Aha, evet. Öyle bir şey hatırlıyorum Makedonya ben. Makidanya sineması değilse. ya da neyse. Evet doğru doğru yani hani evet. O, o bölgedeki sinemanın evet yüzüncü evet, yılına denk geliyor gibi bir yerde. Hani öyle bir boyutu da var diye bir yerde okumuştum. hani hatırlıyorum. Olabilir tabii. Evet, evet. 1995'te mi dedim filmi? Filmimiz 1995'te. Tamam evet. tam o zaman yani. Evet evet. evet. evet onu kutlamak işte demek ki. Evet evet. Yani dolayısıyla aslında bir taraftan film Balkanlara bakıyor. O geyiz Balkanlara bakıyor. Bir taraftan sinema tarihine bakıyor. O, yani bir taraftan işte yine e, mitle film arasında bir paralellik var. Ee, şimdi, Süper alt karakterimizi şey canlandırıyor. Harvey Keitel. Evet yani bilmiyorum. Yani herkes tarafından çok beğenilmiş bir seçim değildi galiba. Hani evet. onun canlandırması. Sen ne düşündün? Eee... Film sırasında Harry Keitel'in hep Harry Keitel olduğunu düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Yabancılaştırma yani, efektine yani, katkıda bulunmuş. Hani bürekçi evet. biraz. <gülüyor> Belki yani. Yani hiç onun... Iı, mesela hep aklıma şey sorusu geldi. Karşısında birisi işte Yunanca bir şeyler söylüyor. Evet. Acaba Harry Keitel burada nasıl oynamayı beceriyor? Falan gibi sorular gerçekten <gülüyor> Yunanca bilmediğini biliyorsun falan. <gülüyor> tabii, tabii, tabii. Ee, yani bilmiyorum bir şekilde yabancılaştırdı beni aslında. Evet, evet. Ya şey... Bir de ben sen şeyi üzerine düşünüm Şimdi bu adam gitmiş... Önce kısaca konusundan bahsedelim istersen. Şimdi... A... Yunan bir yönetmen. Uzun... 30 küsur yıl Amerika'da yaşamış. Geri gelmiş. Malakya kardeşlerin yaptığı ve hiçbir zaman hani... Ne... Kasete dökülmemiş. Hani izlenememiş. tabi edilmemiş. Evet. Heh, filmi bulmak. Onları bir şekilde tabi edip seyretmek yani Negatifleri istiyor. var. Evet. Hala pozitifi evet. olmayan evet. bir film. Evet. evet. ve onları bir şekilde işte sinema tarihine kazandırmak istiyor. Ee, onları aramak için geri gelmiş yönüse evet, ama şey... üç makara film olduğu hikayesi. Evet, evet evet ve, ve... gerçekten de böyle bir şey var mı yoksa bu tamamen var. film için oluşturulmuş bir şey mi yok yok var var bu gerçek yani manik ya kardeşler var ha o olduğunu diyorum <gülüyor> <gülüyor> o 3 üç, üç, üç kayıp <gülüyor> film film için oluşturulmuş bir şey mi yoksa sanki o... o, o da... doğru o kısmından emin değilim doğru <gülüyor> evet ama Z Zaten film, yani, film olabilir Hı. ama film sırasında hep görüyoruz değil mi şeyleri onların arkadaşlarının bel belgesellerinden görüntüler var tabii, tabii, hep bunları evet. görüyoruz film tabii, içinde. Tabii. Onlar var onlar evet, gerçek evet. ama hani kayıp filmleri tabii. var mı? Üç evet. tane işte, doğru ben doğru anladım. o kısmı ee, mesela işte orada da hani geldiği zaman bazen kendisi de İngilizce konuşuyor ya Hı -hı. hani bazı kısımlarda Yunanca konuşuyor. Bazen İngilizce evet. konuşuyor, mesela ben Aa. de o, yani ama karşısındaki kişi Yunan olduğu halde... Hı hı. ...falan, mesela bana onlar biraz garip gelmişti hani. Hani e, niye film boyunca hep Yunanca konuşmuyor hı hı. gibi. Hı hı hı. İşte ondan yani bilmiyorum, çok emin olmadım. Ve sonuçta bu, bu filmlerin peşinde, şimdi sırasıyla sayalım hangi ülkelere gittiğini okay. anın. <gülüyor> şimdi önce e, Arnavutlar gidiyorlar. Hatta yol üstünde yaşlı, çok zarif bir hanfendi evine bırakıyorlar işte köyüne. Ondan sonra oradan Üsküp, Skopje dedikleri işte Makedonya'ya gidiyorlar. <gülüyor> oradan sonra Bulgaristan'a gidiyorlar. Hı hı. Ee, gidiyorlar dedim şimdi çoğu yaptım. <gülüyor> şimdi nerede tanışıyor? Ee, şeyde, Makedonya'da. Önce şey gidiyor yanında yaşlı hanımla Arnavutluk'tan Makedonya'ya gittikten sonra Makedonya'da filmi ararken e, bir, bir hanımla tanışıyor. <gülüyor> Böyle bir romantizm başlıyor aralarında. Birlikte Bulgaristan'a gidiyorlar. Oradan Romanya'ya gidiyor. Önce Bükreş'e Bükreş'ten. ...Kostanza Kasabası'na gidiyorlar ve burada 1945 yılının anılarına geri dönüyor. Hı hı. Aa, yani anımız kadarıyla onun çocukluğu o kasabada geçmiş. Hı hı. Kostanza Kasabası'na. Daha sonra Belgrad'a gidiyorlar. Belgrad'da ee, işte böyle eski arkadaşlarını tanıdık birini görüyor ve işte eski arkadaşlarından ölen arkadaşlarından falan bahsediyorlar. çıkıyorlar işte orson versin şey, ...şey ruhuna işte ayzenstein ruhuna kadeh kaldırıyorlar. sanki ki bu da mitte odysüs mitinde... odysüsün hadese hadese inip e, eski arkadaşlarıyla buluşmasına bir gönderme Hı -hı. aslında. Hı -hı. Ve en son olarak da saray bostanına geliyorlar Hı -hı. ki işte yani zaten e, hani o zaman o çağda o dönemde yaşanan o trajedinin... dramın insanlık suçunun hani işte en en en böyle artık açık olarak yaşandığı görüldüğü yer ki Post bunu yaparak çok iyi yapıyor bence. Yani filmin orada sonlandırarak. Yani, Hı -hı. E, yani çok, çok fazla acı var filmde. Hı -hı. Aslında Hı -hı. yani gerçekten çok fazla. Acı var. Zaten yani e, işte izlediğim iki filminde de e, ortak duygu e, şey bir tür kayıp, kayıp evet, duygusu tabii, her şeyden önce kayıp duygusu ve bir tür geçmişe özlem duygusu. Evet, evet. Ee, ve bir tür kendini de gerçekleştirememişlik duygusu var. Bir eksik kalmış bir şeyler var. Yani, o eksik kalanları hep tamamlama çabası ee, ve hatta bunu yaparken de belki daha geçmişte başka yaşamış birisinin geç, e, eksik bıraktığı bir şeyi tamamlamak gibi bir Aha. şey de evet, var. Evet. İşte mesela Manaki kardeşlerin evet. tab etmedikleri filmi tamamlamak e, Ules'in bakışında. Tema. Evet. evet. şeydeyse e, daha konusuna geçmedik evet, onunla ama sonsuzluk ve bir gün aslında o da mesela kötü bir şeydir, e, sonsuzluk bir gün ve bir gün aslında gizce de yanlış çevrilmiş e, yani eternity day değil deyildi forever ana deydiyseler forever ana dey aslında şey yine e, evet. Shakespeare'in de kullanmış olduğu bir evet. deyim yani ve sonsuz demek aslında yani nasıl Hı. hani bin bir gecede binin Hı. üzerine bir, bin, bin, <gülüyor> bin sanki sonsuzdur ama evet. bir Sonsuzluğu devam ettiren <gülüyor> evet, evet, rakamdır. Evet. Bu da öyle bir şey yani forever and a day işte yani sonsuz demek aslında. Evet. Sonsuzluk, ama işte sonsuzluk ve bir gün deyince benim kafam evet. yani ne demek istiyor bu diye hep karışmıştır. Yani. Birazcık şiirselliğini de bozmuş oluyor aslında. Evet isimdeki, bozmuş evet. oluyor yani hani Türkçe'de bunun tam bir karşılığı yok. Buna bin bir gece bin bir gün falan gibi en yani yakın kültürel evet. gönderme o olur. Neyse ha, aha, şey diyordum, diyordum ben. Yani Ulus'un bakışında Manaki kardeşlerin tabi edilmemiş filmini bulup tabetmek etmek ve o Hı -hı. kayıp bakışı yeniden e, görmek gibi bir dert varken. Şeyde de sonsuzluk bir bir günde de e, geçmişte yaşamış bir milliyetçi Yunanlı şairin yarım bırakmış olduğu işte yeterli kelime Hı -hı. bilmediği için yarım Hı -hı. bırakmış olduğu bir şiiri. tamamlamaya çalışan bir evet. şair, edebiyatçı, evet. roman yazarı falan var. Evet, evet, evet. Hep böyle bir geçmişten kalan birisinin eksik bıraktığı bir şeyi tamamlamak. Tabi zaten yani sanki o zaman kendisi de tamamlanacak. Tabii. Tabii işte o hep sınırlar var ya hani işte Hı -hı. hani ne zaman işte hani kendinden çıkıp bir başkasına ulaşmak, işte ne bileyim kendi hayatının sınırları ve başkasının hayatıyla buluştuğu, kesiştiği yerler vesaire. Çok doğru. Yani aslında bu filmde de şimdi düşünürsek eğer hani Evet çok fazla acı var ama sonunda her şeye rağmen bir küçücük bir insaniğin içinde bir iyimserlik de var sanki yani filmin bakışının sonunda yani hani bir şekilde hani belki o filmlerde daha yani çok daha daha çok kültürlü yaşayan bir Balkanların izi var mesela Hı -hı. bir anlamda ya da ne bileyim işte sonunda buluyor <gülüyor> filmleri buluyor vesaire Hı -hı. hani onca onca çaba gösteriyor o filmler ulaşıyor yani tamam evet gözyaşları içinde artık izliyor çünkü Hı -hı. hani biz aslında konusu hani orada bahsettiğimiz sonuçta filmleri izini süre süre saray bozuna da buluyor hı hı. ve orada hani bir şekilde sadece onu yapabilen, onları işte etabete olan tek bir hani usta var işte o kişi teknisyen yani işte o kişi bunu hallediyor yapıyor bire seyrecekler birkaç saat kur, bekliyorlar kuruması için birkaç saate ihtiyaç var ve o sırada katlediliyor bu insanlar işte karlar altında bir saray hı hı. görüyoruz yine hı hı, onun o uzun hı. plan. sekanslar ve işte orada bir işte e, koro var olan birazdan dinleriz olan üstü işte şarkı ve bu karma bir Balkan kursesi içinde Müslüman da var Yahudi de var işte işte Saraybosna da var i̇şte hı hı. Ka karışık işte onlar onların müzikleri falan bir, birden bir işte bir, yine bir hayal gerçek arasındaki o sınırları tabii tekrar işte E, aşıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz vesaire. Ve sonra o sırada işte hem onun hoşlandığı kadın ki bu filmde e, birden fazla kadına gidiyor hepsi aynı e, aktris tarafından canlandırılıyor. Yani da çok fazla tabii ki sembolik anlamı var. Ve ve kad kadının babası e, yaşlı o teknisyen ikisi de orada katlediliyor. Ve o birkaç saatin sonunda o geri dönüyor. O filmleri seyredebilecek artık seyrediyor ama onlar yok artık. Hani. Hı -hı. E Tabii çok, yani gerçekten çok acı dolu. Hı hı hı. Ama işte sanki yine de birazcık da hani bir ilimsellik aranırsa bulunabilir içinde yani. <gülüyor> <gülüyor> Ulus'un bakışında da. Söylenecek çok şey var. Ulus'un bakış açısında söylenecek çok şey var. Sadece zamanımız çok kısıtlı. <gülüyor> Yok, gelmeyelim. Ge evet. Anlatabildiğimiz kadarıyla kalırız. <gülüyor> Olması şey, başka programda devam edilir. Aslında <gülüyor> atmosferini verebilmek için e, <gülüyor> bir tane parça dinleyelim istersen. Tamam, tamam. Ulus'ten. Tamam, tamam. Ulus'un bakışından Ulus'un temasını. اوه، بله. 94.9 Açık Radyo'dayız Erguane Istanbul programında Ben Cuneyt Ceben oynayan konuğum Buket Cengiz'le Angelo Puldos'un sınır üçlemesinden söz ediyoruz yani Leli Engiş'ken adam mı bakışı ve sonsuzluk ve bir günden söz ediyoruz. Evet Ulus'a devam edelim. Evet Ulus'ta ilgili hani yavaş yavaş toparlamak istersek eğer, Hı -hı. hani. Ee, yani şimdi şöyle bir şey var mesela şimdi demin konuştuk ya demin sonunda e, ölen o usta ve kızı e, o, iki, o insan yani o kişi Ivolevi onun adı e, ve kızı tabii ki onlar da Yahudi yani, hani, hı hı hı. yani bu da aslında hani fark, ayrı ayrıca başka <gülüyor> anlamlar içeriyor e, yani ya da bir şeyleri daha hatırlatıyor bize hı hı. ve bir de başka bir boyut daha var hani bini dünya savaşında saraybosna da başladı. Hı hı. Ve yine yer burası yani. işin ilginç tarafı... E, ...Saray Bosna'da yani orada çekmek istemiş. <gülüyor> o, o, o sırada yani. Orada Tam Evet, <gülüyor> Saçlarken. Harbi Kaytel nasıl kabul etmiş oraya gitmeyi? Yani Belki <gülüyor> Hayat... de nasıl kimse izin vermez Çünkü izin alamamışlar ve orada çekilmişler. Herhalde hı. düşünmüştü nasıl <gülüyor> gidemeyizdi. Eyvallah. Çünkü bir de şey, filmi işte... Sigortasını yaptıracak hiçbir yer bulamamış. Yani kimse hani onları... E yani, evet, sigorta olmak istememiş. Yani filmin sonunda da... E, Homer'den bir alıntı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve yine yani hani... E, Esnam'dan bir alıntı vardı ve... Hani bir yuva arayışının süreceğine dair. Hı hı. Ee, yani zaten şey de hep... Var değil mi filmlerinde ve Hiçbir yere ait olmamak. Tabii. Her yerde yabancı olmak. Bir türlü eve yuvaya kavuşamamak. Eee... Özellikle bu sunar Evet. Peki şey de var mı diye de düşünmüyor değilim. Hı -hı. Yani Odysseus deyince akla e, e, Yunan trajediyaları falan geliyor. ve aklıma T biraz Ödipus da geliyor. Hı -hı. <gülüyor> Hı -hı. E, bu yuvaya dönüş, yuva özlemi, bir tür anne özlemine de sanki çok benziyormuş gibi. Mesela bakışında aa, bir anne anne de var. Annesiyle, babasıyla ...karşılaşması, onların hayaliyle... ...karşılaşması da söz konusu. Ve annesinin adı da Katerina. Gerçek hayatta... ...Angelo Poulos'un. Annesinin adı da... ...Katerina zaten. <Gülüyor> ee, ve... E, ...annesini çok güzel, genç... ...bir kadın olarak... ...hayal ediyor. Ee, ya da o anını... ...o zamanlarını görüyor. Fakat babası... <gülüyor> ...o yaşlarda değil ya. Evet. Babası yaşlı ve e, saçları dökülmüş ...bir adam olarak var ve... ...babayla karşılaştığında çok soğuk davranıyor... ...a karakteri. Evet. Ee, yani... ...hatta babası... ...kucaklaşmayacak mıyız falan gibi bir şey soruyor <gülüyor> sanki. Öyle bir ilk adımı baba atıyor yani. <gülüyor> Doğru. Ee, ve anneyle dans ediyor. Dans da nedense iki filmde de dikkatimi çeken bir şey. Kahramanımız hep dansa davet ediliyor... ...ve kahramanımız dans etmeyi bilmediğini... <gülüyor> ...söylüyor ama... ...dansa bir şekilde katılıyor. İşte, annesiyle dans ediyor. Evet. Bu anne teması bana bayağı enteresan da gelmedi değil yani. Açıkçası bir babayla bir sorun ve anneye bir aşk olduğunu düşünüyorum. Angelopoulos'un kendi hayatında da belki filmlerinde de belki yansıyan bir şey olarak. Tabii ki bence yani zaten hani psikanatik bir okuma yapılırsa o senin istediğiniz yerlerden çok şey çıkar yani. Ama zaten bir sonraki filminde filmi işte eten Cendrey'e o... Annesinin önümünden hemen sonra yapılmış bir film. Yani kısa bir süre sonra yapılmış bir film. Ya. Bu arada şey de söylemedik. E, e, Leyla'nın Geciken Adımı bir önceki filmin puslu ma manzaraların e, sorularını ele alıp tekrar düşünüyor derken. Evet. Ulis'in başlangıcında da Harvey Keitel karakteri giyilip Ha. meydanda ha. film seyrettiğinde evet. Leyla'yı gecikmiş adamını seyrediyor. <gülüyor> evet, yani filmi geciken... görmüyoruz ama seslerini duyuyoruz. Ve, ve hani demin o konuştuğumuz o kötü kadınların ağıt kısmı var o sırada. Onu, o, o, o, o sahnelere denk geliyor. Aha, aha. Yani muhtemelen hani o da kendi filminin en vurucu çarpıcı sahneleri arasında onların olduğunu hissetti ki aha, <gülüyor> onu ona aha. denk getirdi diye düşündüm ben de. Evet. Şey peki enteresan bir nokta da bana iki filmde de kahramanın ...sevememe gibi bir sorunu oldu. Ee, dikkatimi çekti. Yani bu filmde yine o... ...zaten her kadın ona bir şekilde gör görmez aşk <gülüyor> <gülüyor> ya, yani o, o o orada ben de yani... ...açıkçası benim için filmin hani zayıf noktalarından birine de, dersem... Ka ...kadının... ...kadınların işin içine girdiği yerlerdi bence. Evet. Yani, evet Kadınlar evet. ayı gördükleri anda yamuluyorlar. Evet, yani. Bir de şey oluyor yani hani... E, O o o o oyunculuk da orada bir garipleşiyor falan böyle o ve o, o aşırı tutku falan evet. bir hafif bir zorlamalık var sanki evet. orada. Bir tanesinin karşı çok fantazi olduğunu hani hmm. vurguluyor o son evet. e, İvolevin'in işte kızı olarak karşısına evet. çıktığında evet. hani dans ettikler sahne falan çok fantazi olduğu belli evet. çünkü müzik değişiyor. Hı hı. Ee, sonra tekrar eski müziğe geri dönüyor evet. falan şey, ya yani bu sanki bir rock and roll gibi bir şey çalıyor. Evet yani sanki o kafasında yaşanıyor gibi tamamen şey. gerçekte evet. yaşanmamış bir şey ya da gibi kendi geçmişinden diye. Ama şey diğerlerinde gibi. öyle bir şey ben fark etmedim belki hı hı. vardı. Yo hmm. evet yo senin söylediğin gibi yani diğerleri daha gerçekten yaşanıyor gibi. Hı hı. Evet sev, sevemiyorum falan gibi bir şey O da zaten şey mitte var. de o, o, o, o, olan bir şey hani işte öyle ben mi? senin evet evet o, o cümle var. Ama o ilgili olarak hani toparlamadan önce hani son hmm. sözde sen söyledi ama ben bir, bir noktaya değinmek istiyorum. <gülüyor> <Ee, gülüyor> Anglopoulos kendisi bir yerde şey diyor yalnız benim diyor hani filmimin o ile benzerliği bir imitasyondan çok bir karşılaştırma bir zıtlık hatta diyor. Hani hmm, hmm, artık hmm. onun hani boyutlarını o kadar iyi bilemiyorum. Hmm, hmm. Ee, hani bunu söylerken hani e, ama hani bu, bunun özellikle altını çiziyor yani. Hmm, hmm, evet. ve oturup onu oradan hani adapte edip böyle bir imitasyon olmadı. Anladım, anladım. Yani uyarlaması değil yani. Yok yok yok. Hmm. Ya hatta farklılıklar evet gibi evet evet çok ha, doğru. Yani şey. Evet. Belki onun özelliklerini daha e, görünür kılmak gibi bir belki. Tabii tabii. Bir dolu şey evet vardır hmm. mutlaka. Hmm. Ama senin bahsettiğin o şey konuları e, hani ...işte hani... ...özel hayatla ilgili işte... Mi, o ...aşk vesaire sevme sevememe... Hı -hı. ...pişmanlıklar şunlar ...bence özellikle bir sonraki filmde... ...daha çok ortaya çıkıyor evet, evet. ve zaten de... E, ...yani yönetmenin en... E, ...hani kişisel, en otobiyografik... ...filmi diye kabul ediliyor... sonsuz bir Hı -hı. gün... Hı -hı. ...ona geçmeden... Hı -hı. Ben, e, ...aslında biraz şey... ...geçen de bir festivaldeydim... ...Evet... E, ...Lübnan'da... Evet, ...Evet çok güzeldi <gülüyor> değil mi yani... ...öyle gitme iyi oldu... Hı -hı. Orada bir Sırp çocukla bir Sırp çocuk derken bir Sırp film yönetmeninden söz ediyorum. Oldukça genç olduğu için hı hı. çocuk dedim, deme gibi hı hı. bir eğilim hı hı. içine girdim. Aslında çocuk değil tabii. <gülüyor> Hiç kim bir adamdan söz ediyoruz. Bu sıralarda da tam da Sırplarla bir savaş halindeyiz. Bir Galatasaray... Oldasayım. Yok başka bir takım. Neyse bir Sırp taraftar öldürüldü, Almanya'da bir Türk kızı Sırplar tarafından öldürüldü Neyse bu ve bir e, Sırpların şeytanlaştırılması söz konusuydu zaten <gülüyor> e, şeyde e, bu Bosna Savaşı sırasında e, ve o da sanki sürüyor da bir yandan gerçekten de onlarda da çok şiddete eğilim güçlü sanki. <gülüyor> e, e, Millet olarak mı diyeyim artık? Neyse, şu bir laf etmek istemiyorum <gülüyor> tabii, ama. Tabii, tabii, Fakat yani bir yandan da şu... Beni biraz da rahatsız ediyor. Yani NATO gitti orayı bombaladı falan yani. <gülüyor> ee, ne hakkı vardı? Kimdi NATO? Nereden dünyanın jandarması olma hakkını kendisinde gördü? Ya da adalet dağıtma hakkını kendinde gördü? Bilmiyorum. Yani o Sırp yönetmenle konuştuğumda... E, bunun acısını nasıl yaşadığını gördüm. Ve e, yani işte bütün sanayimizi yok ettikler. Hani işte... gerekçeler uydurarak güya orada direniş vardı falan diyerek. Ki ben inanıyorum böyle şeylerin yapıldığını NATO tarafından. Çünkü NATO'nun işi bu. Yani sosyalizm engellemek. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> asıl işlevi buydu. Ve Yugoslavia'da da işte kendine özgü bir sosyalizm deneyimi vardı. Ve ona bir şekilde öykettiler. Yani filmin çok batı merkezi bir bakışı olduğu hissine de kapılmadı değilim. Yani hani e, Angelopoulos'un filminin, Ulus'un bakışının, yani Bosna meselesine tamamen işte Sırp keskin nişancılar, Sırp katilemcılar falan falan o boyutuyla. Aha. Ki onlar doğru tabi var ama yani her zaman böyle şeytanileştirmek için bir takım öğeler bulup onları çıkarabilirsin. Yani ki var dünyada hı. bunlar çok değiller ama evet. bunlar bazı şeylerin gerekçeleri olarak başka... Hı hı. ...çirkinlikleri gizliyorlar gibi geliyor bana. Neyse. Hı hı. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> ama bence hepsinden de bahsedemezdi ama. Edemez yani ama O boyutuna yani. da giremezdi yani bence. Orada bir Peki. trajedi vardı. O, o, ona birazcık ışık tuttu ki bence... hani hı. ...NATO evet her zaman... ...hani tabii ki her zaman... ...niyetlerinin biz farkındayız vesaire vesaire. Ama hani çok gecikmişti de bir taraftan da. Yani oturup adamlar tecavüz kampları kurmuşlardı orada. Ve Hı -hı. bunlar hala bugün bile çok daha e, bilinemeyen, konuşulamayan hani böyle o gerçekten e, kenardaki de kalmış bazı şeyler yani. Hı -hı. Hani bence bir değil yüz film olmalıydı oradaki Anlıyorum. Ben, yok gibi. bunlara hiçbir itirazım yok. Bu dediğime hiçbir itirazım yok ama hani şunu demek istiyorum... Yani bir e, şeytanı yok ederken bir başka şeytan geliyor aslında. O, yani, e yani kurtarıcının kendisinin de bir tecavüzcü olduğunu düşünüyorum. Yani Hı -hı. Diğerinin tecavüzcü olmadığını iddia etmiyorum. Ama işte ben, yani o, o boyutlu bir merakası yoktu ki filmin yani. Hani Hı -hı. E, mesela orada gidip de NATO'yu da görmedik biz. Yani sadece o orada, o orada bir katliam sahnesini gördük ve evet okay. dağılmakta olan bir balkanlar gördük. İşte bana bu çok fazla şey geliyor, klişe bir bakış okay. gösteriyor gibi geliyor bana. Yani nasıl o o zamanında birlikte yaşayabilen bir halkın ne olduğu da birbirine girdi? <gülüyor> ee, onu da ne bileyim ben. Ya ben... Aha, anladım. Şöyle bir şeyim de var hani... E, bizim Murat Sertel diye bir hocamız vardı matematik, <gülüyor> ekonomi dersi veren Boğaziçi'nde. <gülüyor> Ve dünyanın en e, verimli e, sisteminin, ekonomik sisteminin öz yönetim hı hı. sistemi olduğunu ve bunun Yugoslav sistemi olduğunu gayet e, matematiksel yöntemlerle iddia ederdi. Yani sosyal savlarla değildi. E, dolayısıyla hani e, neoklasik neo ekonomi içinde ayrıksı bir adamdı. Kendisine hiç senmezdim başkası <gülüyor> da. da. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Ahmet. <gülüyor> ee, şey, e, e, yani neyse, bu çok karmaşık bir şey bir konu yani hakikaten. E, Bambaşka bir programın konusu. Başkın, evet. Ama sen orada aslında hani <gülüyor> iyi, iyi bir hani noktaya da getirmiş oldun konuşmayı. Çünkü e, hani eski yoldaşları tarafından eleştirildiği de çok oluyor Angela Pulas'ın. Aha. Yani evet hani e, biraz neyse hani sanki böyle yaş ilerledikçe kendisini daha varoluşçu, egzistensiyel vesaire meseleleri vermiş hmm, hmm. gibi hani eleştiriler aldığı da oluyor. Hatta ölümünden hmm. sonra New Socialist hani, Organization'daydı galiba çıkmış olan bir yazıda hmm. hani şey diyor yani hani böyle seneler geçtik diyor şu bu işte hani sanki apolitikleşen bir hani. Akses hmm. ne hani ö, ö, ö, öyle bir stereotipe çok uygun hani o, şey, onun o stereotipin en uygun e, en belirgin örneklerinden biri falan gibi bir, bir ifade kullanmışlardı mesela. Mesela yani ondan çok nefret <gülüyor> etmiş bir <gülüyor> halin var. <gülüyor> ya, yok, ya, yok aslında bazı noktaları vardı. Hani, Doğru bence. Yani, yani, evet belki hani yüzde yüz şimdi doğru yani bu kadar kısa bir programda <gülüyor> hani, o kadar keskin ifadeler kullanmak daha iyi olur ama evet belki eleştirilebilecek işte, noktaları var var yani Frederick James'in da mesela onun filmlerini e, farklı dönemler olarak görüyor mesela ilk başta işte şey bu başta kitara yolculuk kadar olan da sanırım hani onları bir grup Hı -hı. E, politik modernist filmler olarak görüyor mesela Hı -hı. ve hani Ee, ...hani o Antonyanlardan... ...vesaire hı hı. devam eden... ...hani bir, bir modernizm yani... E... ...işte avcılardan... ...36 türlü <gülüyor> e, e, yerinden evet, evet, falan evet, söyleyeceğiz değil tabii, mi? Evet tabii tabii onları... ...ki yani mesela zaten orada hani çok net... ...Anglo Plus şey der yani... O, ...o zamanlarla ilgili var ...hani benim Albaylar Cuntası'yla... ...savaşma biçimim film yapmaktı. hani hı hı. Ben farklı bir... ...savaşma biçimi bulmuştum kendime... ...ve zaten filmleri... E, ...şeydi yani işte hani... Bu kurulunun bir şekilde anlayamayacağı kadar karışık bir şekilde aslında yönetimi, iktidarı eleştiren hı hı. filmlerdi yani. Ama mesela hı hı. ne yapıyor? İşte bu Aslında Sovyetler Birliği'nde de bu birçok sanatçının uyguladığı bir tekniktir. Mesela tarihten bir e, simge alıyorsun, birilerini alıyorsun mesela. Hani hı hı. onları eleştiriyorsun. Ama aslında orada sen eleştirin mevcut iktidar... Hı -hı. Ama sen o tarihteki kişiye eleştiriyormuş gibi yaparak Hı -hı. hani böylece sansür kurulunu aşmış oluyorsun falan. Evet. Ben yine bir örnek vereyim mi? Hı -hı. <gülüyor> Lübnan onları tabii, mı tabii, anlatmaya tabii. devam edeceğim. Tabii. Lübnan'da ee, Direniş Filmleri Festivali'nde işte belgesel <gülüyor> filmler bölümünün jürisindeydim ben. E, ve ödülü de Sensors Must Die, İngilizce ha. adayı. Ha. Türkçesi işte ben sansüre ölüm dedim ama evet. sansür ölmeli aslında. Ha. Ha. Adlı filme verdik. Sansür Ölmeli filminin yönetmeni e, Ing K diye bir kadın. O da Frans Kafka'dan almış herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ki aslında uzun bir Taylandlı. Aha, ee, çok Taylandlı. Taylandlıların acayip uzun soyu oluyor ya. Evet. evet. Ee, Sansür Ölmeli filminde anlattığı hikayede daha önce yaptığı bir film var. Daha önce yaptığı film de Shakespeare Ölmeli adında. Hı -hı. Shakespeare Ölmeli, Ama şey Sezar Ölmeli ile Tavyani kardeşlerle aynı zamanda çekmiş. Yani ondan esinlenen bir isim değil. Evet. Ee, e, şey, e, bu Shakespeare Ölmeli filminin de Macbeth'i e, modernize edip anlatmış ve bu Macbeth'le anlattığının aslında Tayland kralı olduğunu tabii ki Sansür ha. Rön, e, kıl yutmaz <gülüyor> üyeleri Anlamışlar ve film Tayland'da yasaklanmış Shakespeare Ölmeli filmi. Sansür Ölmeli de bu yasaklanma sürecini anlatan bir filmdi. Ha, Tam şimdi senin tamam verdiğin belgeseli. örnek yani Mac, Macbeth'le aslında bugünü anlatmak. Evet. Macbeth'le bugünü anlatmış ama Sansür'den yine de paçayı, ki, kurtaramamış. Ki, ki, kurtaramamış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> paçayı kurtaramamış. Paçayı <gülüyor> kurtaramamış. Böyle bir anım Ay, şey. <gülüyor> Ya evet. E, hani oralardaki müdür daha neler neler biriktirdin aslında. <gülüyor> <gülüyor> Onlar şeyler, programlar lazım. Evet kesinlikle. <gülüyor> Kusura bakma baktım. Olur şöyle. mu? Aa, o zaman böylelikle yavaş yavaş <gülüyor> 1997 tarihli. Hı -hı. Ee, biz şimdi ne diyelim? Yine biz yani sonsuzluk ve bir gün diyelim değil mi? Evet başka, ne başka ne diyeceğiz? Başka Evet. Hı. 51. Kamp Film Festivali'nde Altın Palmiye aldı. Hı -hı. Şimdi şöyle demin ki bir önceki filmi Ulus'ta... Ee, eleştirmenler ödülünü almıştı KAN'da. Ama o zaman alt şey çıkmış ödülü almaya. Demiş ya ben konuşmayı altın palmiye için hazırlamıştım. <gülüyor> şimdi de unuttum falan demiş. <gülüyor> çok <gülüyor> da yani. Değil, çok evet. evet ama bir hafta da dalga geçiyor aslında. Çünkü daha önce de demiş ya, aslında almasam daha iyi. İşte insanın egosunu şişirir böyle ödüller falan filan da demiş. Yani aslında evet. bu eleştirisini de yapabilen biri. <gülüyor> birazcık da evet. Yani aslında şimdi birazcık da mizahında da yani. Hı. Neyse yani sonuçta 98'de 51. Cannes Film Festivali'nde altın parayı aldı bu film. <gülüyor> şimdi, e, şimdi filmin açılışında hı hı. E, iki tane çocuk var, küçük erkek çocuk işte kaç altı yedi sekiz yaşlarında falan bunların ikisinden arasındaki konuşmayı duyuyoruz. E, kendi çocukluğumdan bir hata e, anladığımız kadarıyla. Şimdi diyor geliyor musun diyor işte diyor biz bugün battık görmeye gideceğiz diyor. ...işte başlıyorlar bunu konuşmuyor... ...işte ki götürecek falan... ...işte nasıl batmış bu şehir... ...diyor bir depremle batmış... ...arada bir ama ortaya çıkıyormuş bu batık şehir... ...neyse sabah yıldızı... ...görülmediğinde mi çıkıyormuş neymiş... ...ondan sonra... ...ve o zaman zaman duruyormuş o, o, o teşkilinde... ...öbürü de... ...zaman ne diye soruyor ona... ...çocuklardan diye... ...hani daha önceki e, pusul manzaralarından... ...hani sınır ne... Hani ...bir çocuğun ağzından yine duyuyoruz... <Gülüyor> yani, Çok hoş. Yani burada da işte hani zaman ediyor Suriye ve o da diyor ki dedeme göre Kumsal'da beş taş oynayan bir çocuk. Yani yine hani onun sembolü vesaire Yani onunla yine bir giriş yapmış oluyoruz. Ve işte ne var şimdi bu filmde? Ee, bir gün sonra hı hı. işte kimi yerde ameliyat, kim yerde bir işte. Hani tahlil test falan gibi bir şey söylüyor. Her yani anladığım kadarıyla bir parça alınması lazım ondan. Bir evet, bir evet, bir ameliyatla. Evet, bir ameliyatla ondan bir parça alınacak. Dolayısıyla o, o tahlile götürülecek. Dolayısıyla o ameliyata gitmek için bir günü var. Ama muhtemelen o ameliyattan sağ çıkamayacak <gülüyor> kendisi. 60'lı yaşlarında. Ya da hastaneden dışarıya çıkamayacak belki de. Hastanede kalacak. Yani sanki daha çok ölüm gibi. Hani algılanıyoruz ama evet algılıyoruz ama tabii ki öyle de olur öyle de Hı. bence tabii ki bakın ve işte e, o o bir gün içinde işlerini halledecek işte ne bu işlerden en önemlisi... köpeğine yeni bir hale bulacak. Hı -hı. Ondan sonra işte başka bir şeyler daha var herhalde. E, o onun hikayesi bu ve filmin başında işte birazdan dinleyecek olduğumuz o tema e, ...nu duyuyoruz ve işte kendi e, Tam biz böyle kendimizi bırakmışken o kalendronun o böyle e, uhrevi müziğinin içine. Sanki küt kapatıyor seni Ondan sonra biz böyle bir kalıyoruz ve aynı müzik bu sefer karşı binadaki daireden gelmeye başlıyor. Ve diyor ki bu karşıdaki kim ki böyle diyor günlerdir diyor benim çaldığım müze, Hani bu şekilde karşılık veriyor falan diyor. Yine o hmm. senin o, hani karşılıklılık işte neyse iletişim şu bu hani oradan. Ve ondan sonra biz bu kişinin o bir günün hikayesini... Seyediyoruz, devam ediyoruz onunla ve sonuçta da bir düşle aslında bir düş anında da kapanıyor film değil mi? Yani, Neydi bir hatırlatırım. Yani, yani en son fani? yani sonunda işte hani işte o arnavut çocukla karşılaşıyorlar vesaire hı hı. E, hani o o çocuğu bırakamıyor bırakmak istemiyor falan hani onları tekrar geri döneriz ama en sonunda da e, çocukluğundaki eve gidip hani orada işte bir hayal görüyor. Hı hı. Yani ha, evet. hani on karısını görüyor Hı -hı. ve karısına şey diyor yani işte ben şey gelmeyeceğim diyor, e, işte hastaneye gitmeyeceğim diyor, e, hastaneye yatmaktan vazgeçtim diyor. İşte o, o sırada soruyor işte kadına hani yarın ne kadar sürer diye o da işte Sosnuzluk ve Bir Gün diyor. Evet. Hı -hı. Gelecek Uzun Sürer diye de bir filmimiz var bizim adamım bundan almış adına o, acaba... Olabilir valla. Alper'in filmi <gülüyor> var Evet, evet. Bu arada çok az vaktimiz kaldı, topu topu dört dakikamız var. Öyle mi? Biz ve... dinleyemeyeceğiz yani müzik. Yani <gülüyor> sersan <gülüyor> şimdi sözlerimize son verebiliriz ve müziği koyabiliriz ya da hiç müzik çalmayabiliriz. Evet, o, zaman, o zaman yani e, çok kısaca sadece şey yani e, ben son olarak bu filmle ilgili çünkü zaten Karandjano müziği çok şey söyleyecek evet, filmle ilgili evet. bence hani sen eğer uygunsa hani burada hani e, Bir yerde ölüm düşüncesi ve yaşam düşüncesi hani bu kadar birlikte bu filmde aslında bir yerde hani ölüm düşüncesini çürütmek istiyor bir taraftan da. hani bir, hı hı. O Yani ve hani sonsuzluğu hani bir şekilde sanatla, yani işte dille çünkü orada hani o e, Dionysos Solomos'un hikayesi geliyor ya o eski ölmüş şairin. Hı hı hı. işte hani onu o, o bir ölümsüzlük biçimi olarak giriyor filmin içine. Hı hı. o şair ve buradan da hani aslında hani sonsuzluğun, ölümsüzlüğün işte bu hani hayatı bir şekilde hani böyle hı hı işte hı sanatla vesaire zenginleştirerek yaşamak, bunu üretmek falan gibi olduğunu hissettiriyor bence. Yani bu ona gelen bu. Evet, güzel. <gülüyor> çok güzel bir yorum. Sağ olasın. Çok teşekkürler Buket. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ben bence çok sağ ol. Sen de sağ ol. Ee, ve evet. O zaman By the Sea şarkısıyla ...Kara eee очкуم Guvani Istanbul